95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor benim İç Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Birsen Ayşe'ye teşekkür ediyoruz programa başlarken. Evet bugün bir konuğumuz var ve çok ilginç bir konuyu tartışacağız. Konuğumuz Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Doktor Barış Erman öğretim üyesi. Hoş geldiniz Barış Bey. Hoş bulduk çok teşekkürler. Hoş geldiniz merhaba. Merhabalar. Evet. Aslında e, Barış Bey'in ben geçen hafta Cuma günü Yettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen iklim krizi ve hukuk e, kongresinde ya da sempozyumunda e, yaptığı Ecosit ile ilgili bir konuşmayı e, dinledim ve gerçekten çok ilginçti. Bizim de açık yeşilde aslında e, önceki e, programlarda birkaç kez kısaca değindiğimiz bir konuydu. Yeni gündeme geldiği söylenebilecek bir konu bu. Ee, ama çok önemli bir mesele biraz onun detaylarını e, doğrudan uzmanından dinleyelim e, istedik ve e, direkt şimdi Barış e ben en e, temel soruyu sorarak başlamak istiyorum yani ekosit e, hani birincisi Türkçe'de nasıl söylüyoruz tabii ama onun ötesinde bu kavram nedir nasıl ortaya çıktı bir de neden şimdi ortaya çıktı ee, biraz tanımlayarak başlayabilir misiniz? Evet Tabii ki ee, şimdi ekosit Aslında bazen çevre kırım veya eko kırım şeklinde de tercüme edildiğini görüyoruz ama e, çevre kelimesinin başlı başına biraz insan merkezli olması nedeniyle e, eleştirildiği de söz konusu Dolayısıyla e, bu e, bu çerçevede ekosit kelimesini kullanacağız e, ekosit dediğimiz zaman aslında 1970'lerden beri söz edilen bir kavram 1970'te ilk artgol Savaş ve Ulusal Sorumluluk Konferansı'nda bu kavramı kullanmış. Daha sonra Olof Palme 1972'de bunu Birleşmiş Milletler'de dile getirmiş. Fakat hani bunun bir uluslararası suç olarak düzenlenmesi ve uluslararası ceza mahkemesi tarafından yargılanması yönünde bir kampanya 2010'larda aslında başlıyor. Paul Higgins adında maalesef 2019'da kaybettiğimiz bir Avukat ve aktivist e, bu kavramı gündeme taşıyor. E, çevre Kırım'ın kökünü kazımak ya da işte ekosidin kökünü kazımak, Eradicated Ecocide e, adlı kitabıyla. E, fakat hani şunu da söylemek lazım, esasında ekosid suçları bazı ülkelerde 1990'lardan beri hatta daha eskilerden beri düzenlenmiş vaziyette. Örneğin Vietnam Ceza Kanunu'nda var ve Rusya ile eski Sovyet Ceza Kanunları'nda var. Eski Sovyet demekle birlikte Sovyetler Birliği'nde yoktu. Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra bu ülkelerde suç haline getirildiğini görüyoruz. İşte Ermenistan'da, Belarus'ta, Moldova'da, Ukrayna'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Tacikistan'da bu gibi suçlar var. Peki ekosidin hani normal bir çevreye zarar verme davranışından farkı nedir diye soracak olursak burada ekosistemin bir bütün olarak veya bir habitatın bütün olarak veya kısmen yok edilmesi şeklinde bir e, suçtan bir davranıştan söz ediyoruz. Örneğin Rusya Ceza Kanunu'nda şöyle tanımlanmış: Hayvan veya bitki aleminin kitlesel yok edilmesi, atmosferin veya su kaynaklarının kirletilmesi ve ekolojik bir felakete yol açabilecek diğer fiillerin işlenmesi 12 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Gerçekten hani bunun çok ağır suç e, bir suç olması nedeniyle cezalarının da olduğunu görüyoruz e, fakat hani bunu neden bir uluslararası suç olarak düzenleyelim neden hani e, sadece belli ülkelerle sınırlı kalmasın e, bir uluslararası mahkeme tarafından yargılansın? neden böyle bir ihtiyaç var e, sorusuna verilecek cevapta şu genellikle ulusal mahkemeler ya kendi ülkelerinde işlenen suçlarla veya kendi vatandaşlarının işlediği suçlarla ilgilenebiliyorlar Tabii Evrensel yargı etkisi denen bir şey var ama bunun da kendi içinde getirdiği problemler var. Başka ülkelerin iç içine karışmak gibi algılanıyor uluslararası arenada ve dolayısıyla e, sorun yaratıyor. Dahası tabii ki ulusal yargı e, mercilerinin e, kendi ülkesinde veya başka ülkede olsun bir uluslararası şirketin çok büyük ihtimalle işlemiş olduğu bu gibi suçlarla mücadele etmeye çalışması durumunda o şirket çok büyük kolaylıkla o ülkeden Kalkıp gidebiliyor ve e, dolayısıyla e, hem faaliyetlerine devam etmesinde bir e, sekteye uğramıyor hem de e, suç genellikle cezasız kalıyor. Bu nedenle bir uluslararası suç olsun diyerek ortaya çıkılmış ve Paul Higgins de bunun öncülüğünü yapmış e, zamanında. E, Paul Higgins'in kendi getirdiği bir tanım var ekositle ilgili olarak. Diyor ki belli bir alandaki ekosistemlerin yaşayanların barışçıl kullanımını ciddi ölçüde azaltan bir biçimde insan davranışı veya başka nedenlerle kitlesel zarar görmesi, yok edilmesi veya kaybı olarak tanımlayalım demiş. Bu tanımı öne sürerken düşüncesi şu, insan davranışı veya başka yöntemlerle diyor bu sayede özellikle çevre suçlarında çok büyük bir hukuki sorun olan nedenselliğin ispatı meselesini bir nevi bypass etmeyi düşünüyor. Yani şunu düşünecek olursak mesela Marmara Denizi öldü diyecek olduğumuzda kim öldürdü, hangi davranışıyla öldürdü ki biz kimi sorumlu tutalım sorusu gelecektir. İşte bunun bir tür etrafından dolanabilmek için insan davranışı veya başka nedenlerle demiş ve dahası bunun hani herhangi bir kusur sorumluluğuna bağlanması Yani bir başka meselemiz çünkü çevre yok edildi veya çevrenin belli bir kısmı yok edildi. Bunu insanlar bilerek isteyerek mi yaptılar? Genellikle oradaki bilme, isteme genelde bizim ceza hukukunda çok önem verdiğimiz bir durumdur. Kasten bir suçun işlenmesi ve uluslararası suçlarda da bu durum önemlidir. Ama çevre suçları söz konusu olduğunda bu kadar yüksek bir standardı tutmamız, yapılan davranışların çoğunun cezasız kalması sonucunu doğuruyor. Dolayısıyla Higgins bunun da bir e, düşürülmesi gerektiği sonucuna varmış. E, fakat e, ortaya koyduğu tanım, her ne kadar çığır bir tanım da olsa, hukuki bakımdan birçok sorun içeren bir tanım. E, sorumluluk esaslarını büyük ölçüde zayıflattığı için eleştirilen bir tanım. E, netice itibariyle 2017'de kurulan e, Stop Ecosite Foundation, Devreye girmiş vaziyette ve e, Higgins'in de çalışmalarını dikkate alarak onları biraz e, öteye getirmiş. Ve sonuç itibariyle e, Roma statüsü, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma statüsünde bir değişiklik önerisiyle karşımıza çıkmış vaziyette. E, bu değişiklik önerisinde ortaya koyduğu tanım açıkçası benim bugüne kadar gördüğüm en kapsamlı ve e, güzel ekosit tanımı olarak söyleyebilirim benim şahsi kanaatim. E, diyor ki, e, ekosit çevreye yönelik ağır ve yaygın veya uzun süreli zarara yol açacağına yönelik somut bir olasılığın bulunduğu bilgisiyle işlenen hukuka aykırı veya fütursuz fiilleri ifade eder. Şimdi bu tanımda dikkat çeken nokta şu, birincisi çevreye yönelik herhangi bir fiil değil, ağır, veya, ağır ve yaygın veya uzun süreli bir zarara yol açan, yani belli bir eşiğin ötesindeki, Fiiller sadece ekosit olacaktır bu kaps kapsamda. Fakat e, hukukun en büyük handikapı çevre suçlarında dediğim gibi e, zarar ile davranış arasındaki nedenselliğin ispatı ve failin bu zararı bilerek isteyerek meydana getirilmesi, getirmiş olması zorunluluğu bu tanımda dikkat edilirse failin sadece davranışı yaparken bunun ee, çevreye yönelik bir zarar oluşturacağı bilgisiyle, e, öngörüsüyle hareket etmesi yeterli. Zararın e, meydana gelişiyle ilgili bir e, özel bir kasta ihtiyacı yok. Bu anlamda. Ama yine de, evet. ama yine de anladığım kadarıyla bu e, Stop Ecosight'in e, tanımında yine bir kasıt var, değil evet, mi? Evet, kasıt aranıyor. Ama bu kasıt açıkça şuna yönelik. Yani ben Çevreye zarar vereceğini bildiğim bir davranışı, hareketi bilerek isteyerek yapmalıyım. Bu şekilde bir kasıt aranıyor. Dolayısıyla e, hem yani suç çevre zorunluluğu... e, çok pardon sözünüzü kesiyorum e, ama tabii. hani çevreye zarar vermek için özellikle çevreye zarar vermek için yapması gerekmiyor. Evet. Ama yaptığı şeyin çevreye zarar vereceğini bildiği halde yapması e, yine suç oluşturuyor. Doğru Aynen. mu anlamışım? Evet. Şöyle de ifade edebilirim. Mesela soykırım suçun çerçevesinde de çevreye yönelik değiller cezalandırılabilir esas olarak uluslararası ceza hukukunda. Mesela işte soykırım arasında belli bir gruba fiziksel olarak yok edilmesi sonucunu doğuracağı hesaplanan yaşam koşullarının kasten dayatılması diye bir hareket var. Bu da bir soykırım olarak kabul ediliyor. Mesela bir bölgedeki insanların Yiyeceğini içeceğini keserseniz ve onları e, çok zor şartlarda yaşamaya zorlarsanız bu soykırım olarak kabul edilebilir. Ama mesela bu suçun işlenmiş kabul edilebilmesi için o grubun yok edilmesi maksadıyla hareket etmek gerekiyor. Üstelik o grubun e, belli sayılmış gruplardan biri işte dini, ırksal, milli veya ulusal bir grup olması gerekiyor. E, yetmiyor tabii ki bu. Tamamen grup merkezli, insan merkezli bir bakış açısı eğer bir insan yaşamı ve büyük ölçüde insanların yaşamı bundan etkilenmiyorsa, doğrudan etkilenmiyorsa soykırım suçu olarak görülemiyor. Halbuki bunu bir çevre e, suçu olarak, ayrı bir suç olarak düzenli, düzenlendiği durumda bunun doğrudan doğruya ekosistemin bir bütün olarak etkileyen fiilleri cezalandırmak mümkün olabilir. Bu açıdan çok önemli bir hamle olacaktır bu tanımın kabul edilmesi diye düşünüyorum. Ben de bir şey sorabilir miyim? Şimdi bu çok önemli bir gelişme aslında. Uzun yıllardan beri de ben de insan hakları önce ama sonradan temel haklar ve bütün doğanın haklarını da içine alan bir şeyle ilgilendim. ve Radyodaki yayınlarda da çok şey yaptık. Bunun üzerinde duruyorduk. Şimdi bu mesela son gelen verilerden bakıldığı zaman... Gayet en yetkili şeyler bilim insanları açıkça şeyi iklim krizi sadece 30 yıl içinde 2050'ye kadar 100 yılın ortasına kadar 1 milyar 200 milyon insanı yerinden yurdundan ed edecektir diye net bir artık araştırma sonucu ortaya koyuyorlar. Eğer bu, bunun nelere yol açacağını yani yerinden yurdundan edilmekle sadece göçe değil bütün yiyecek içecek kaynakları bütün kültürünü falan da geride bırakmak zorunda kalacağını düşünürsek ki Vanessa Nakate mesela iklim aktivistlerinden asıl mesele hepsi bir bütün olarak ele aldınmalıdır diye yeni de bir kitap çıkardığında söylüyor. Yani bir bütün toplumu kültürü yok etmek, bir kıtayı bile devreden çıkartmak diyor. Nitekim yani dünya nüfusunun da beşte birini Beşte ya da altıda birini yollara düşürecek bir şeyin artık şey, suçu sayılmıyorsa ekosi ne sayılmalı diye düşünüyor insan. Yani son gelen haberlerde mesela Afganistan'daki nüfusun şu anda yarısının aslında açlık sınırında olduğu hatta altında olduğu ve ailelerin çocuklarını satışa çıkart çıkartmak zorunda diğerlerine bakabilmek için. Çocuklarının, kızlarının birini ya da birden fazlasını resmen satmak zorunda kaldıklarını şey yapıyor. Şimdi bunlar eğer bir soykırım gibi bir şey olarak kabul edilmezse ne kabul edilmeli diye de düşünmüyor değil insan. Aynı şekilde mesela ben yapayım, bir paralel olarak da daha önceki Dünya Sağlık Örgütü direktörlerinden birinin son açıklaması var, Anthony Costello diye o da yeni yaptığı açıklamada aşı aparttıydın yani aşiyi kendilerine seçmesi zengin ülkelerin ve Afrika gibi başta olmak üzere bazı yoksul ülkelerin kıtalarına vermemesi insanlığa karşı suç sayılmalı ve bu da ekosid gibi bir şekilde ele alınmalıdır diyorlar. Bence bu konuların böyle derinlemesine tartışılmaya başlaması son zamanlarda olması bir bakıma sevindirici. Ama acaba geç mi kaldık diye de düşünüyor düşünmüyor değilim. Evet, tam ben de onu söylemek istiyorum esasında. Şimdi uluslararası ceza hukukunun bakış açısı maalesef aşırı derecede geleneksel ve katı bir bakış açısı. Ve değiştirilmesi çok zor. Halbuki burada çok ciddi bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. E, gerçek anlamda bu gibi suçlarla mücadele edi, edilebilmesi için. Dediğim gibi soykırım tanımı çok katı bir tanım ama onun dışında da genel olarak insanlığa karşı suçlara baktığımızda, savaş suçlarına baktığımızda hep bir devlet merkezli bakış açısı olduğunu ve bireylerin e, hani bu işe neden olan en tepedeki birkaç bireyin cezalandırılmasına yönelik bir e, yaklaşımın olduğunu görüyoruz uluslararası ceza hukukunda. Halbuki e, aşı apartedi olsun, bu e, ekosit fiilleri olsun, esas olarak burada artık bizim çok uluslu şirketlerin de fiillerini cezalandırmaya yönelik bir e, yaklaşıma girmemiz gerekiyor. Ve dahası sadece cezalandırmakla da bu e, yaptırımları uygulamak çok mümkün olmayabiliyor. E, şöyle ifade edeyim, e, esasında özellikle çevreye yönelik fiillerle ilgili olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi 2016 yılında bir e, şey yayınladı bir e, siya siyasa raporu yayınladı. Burada da dedi ki biz mesela vakaları seçerken daha fazla artık çevreye zararı olan vakalara öncelik vereceğiz. Yani bu bir önceliklendirme sorunu olarak görülürse e, iyi bir gelişme tabii ki ama e, bunlar, bu, yani bu gibi fiilleri ortadan kaldırıp e, tekrar e, yeni bir düzenin e, tesisini sağlayacak gereçlerden yoksun Uluslararası Ceza Mahkemesi. Yani e, mesela bir yerde bir çevre e, e, suçu gerçekleşti, bir ekosit suçu gerçekleşti. Bunu nasıl ortadan kaldıracak? Nasıl tazminat e, gerçekleşecek? Nasıl orada yeni bir e, çevre düzeninin, ekosistemin yeşermesini sağlayacak Uluslararası toplum? Bunlar üzerine düşünülmesi gerekiyor. Bunun için de dönüştürücü adalet mekanizmalarının getirilmesi lazım. Ve tabii ki bunun için de çok ciddi bir maddi kaynak lazım. Yani bu maddi kaynağı da esas olarak tabii ki fail olan devletlerden ve çok uluslu şirketlerden alabilmek lazım. Ama bu gereçler şu anda yok. Bu dönüştürücü adalet mekanizmalarını biraz daha açabilir misiniz? Tabii ki. Yani örnek verilecek olursa bir yerdeki bir çevre, Felaketi neden gerçekleşiyor? Büyük ihtimalle oradaki doğal kaynakların sömürülmesiyle ilgili bir şey var. Bir faaliyet var orada, bir maden, bir petrol kuyusu, bir şey var. Şimdi biz eğer sadece kişilere ceza verip veya şirketlere dahi ceza verip veya işte oradaki insanlara bir tazminat ödenmesini sağlayacak olursak oradaki çevrenin kendisini iyileştireceği yeni bir sistemin kurulmasını imkansız hale getirdi yapılması gereken şey orada çevreyi koruyan yeni mekanizmaların üretilmesi insanlar vasıtasıyla veya devletler vasıtasıyla bir e, park haline getirilmesi oranın, oranın işte e, e, orayı yok eden kuruluşların e, finansmanıyla sağlanması e, hep birlikte orayı koruyacak e, kişilerin mesleklerin ortaya çıkarılması insani ilişkilerin, toplumsal ilişkilerin ortaya çıkarılması yani yıllara yayılacak bir şeyden söz ediyorum. Bu mekanizmaların bir şekilde uluslararası toplumun elinde olması lazım ki bizim gerçek anlamda hem caydırıcı hem de tamir edici bir e, adalet mekanizması işletmemiz mümkün olsun. Peki ben bir şeye biraz geri dönüp bu e, fail ve kasıt meselesine biraz geri dönüp biraz daha detaylı bir şey sormak istiyorum. Şimdi mesela bilerek bir türün ya da bir popülasyonun yok edilmesi deyince mesela aklıma ilk gelen örnek işte Afrika'da hala yaygın bir şekilde süren bu poaching dedikleri kitlesel avcılık yani poaching avcılık da değil aslında bir tür katliam değil mi? Özellikle fillere ve gergedanlara yönelik işte bunların ee, çeşitli bunlardan işte fil dişinden bir şeyler yapmak için bunların ciddi bir şekilde bir pazarı olduğu için piyasası olduğu için e, kitlesel bir katliam sürüyor. Ee, şimdi bunu uygulayan kişiler bilerek isteyerek kasıtlı bir şekilde bunu yapıyorlar ve failde belli aslında yani yakalanırsa bunu yapan kişiler failde belli. Burada herhalde bunu bir tür e, ekosit olarak tanımlamak. ...daha kolay olabilir gibi geliyor bana. Hani yanlışsam düzeltin. Öbür tarafta da mesela e, çok güncel bir örnek olduğu için hemen aklıma gelen... ...Giresun'daki bu Şebin Karahisar'da patlayan Siyanür Barajı meselesi. Şimdi burada e, o bölgenin habitatı, oradaki habitat e, ciddi ciddi katledilmiş durumda. E, oradan e, etrafa boşaltılan atıklar nedeniyle, Siyanür ve diğer ağır metaller nedeniyle... Ama burada e, bir kaza, tırnak içinde kazadan bahsediliyor. Burada kasıt var mı? E, fail kim? Yani tesis mi? O tesise izin verenler mi? E, yapılan işin kendisi mi? Bizzat orada o madencilik. Yani bu ayrımlar nasıl konabilir? Diyelim ki ceza hukukunun konusu haline geldi bu iş. Evet. Tabii bu ne, ne şekilde tanımlandığıyla çok bağlantılı olacak ama işte bu Stop Ecoside Foundation'ın e, taslağından yola çıkarak bir şey yaparsak buradaki faaliyet gerçekleştirildiği sırada yani faaliyeti yaptıkları sırada mesela siyanür ile işte yapılan maden arama faaliyetinin gerçekleştiği an itibariyle böyle bir zararın ortaya çıkabilme ihtimalinin çok ciddi bir ihtimal olarak var olduğunu bilerek gerekli önlemleri almadan o faaliyete devam etmiş olmaları buradaki kasıt unsurunu gerçekleştirecektir. Hmm. Kimdir fail diyecek olursak tabii ki başta bu faaliyeti gerçekleştiren şirket olması gerekir. Şimdi Türk hukukunda şirketlerin ceza sorumluluğu yoktur ama uluslararası hukukta bunun olmaması için bir sebep yok esasında. Tamam yani getirilmesi öneriliyor diyeyim. Ama tabii ki buna böyle bir sonucun ortaya çıkacağını öngörmelerine rağmen bu izinleri veren ve denetlemeyen devlet kurumları veya bunların içinde yer alan kişiler de yine fail sıfatını taşıyacaktır böyle bir suçun kabul edilmesi durumunda. Evet, ben de şeyi ilave edeyim de yani Union of Concerned Scientists diye bir kuruluş epey zamandan beri gece yarısına ne kadar Zamanımız kaldı yok oluşa diye saat tutuyor kıyamet saati ve iki büyük tehlikeden yani tehlike kelimesi bile hafif kalır bir tanesi işte savaş ve nükleer savaş bütün kuzey yarı Kü kürenin mesela bir anda yok olmasına yol açabilecek bilimsel olarak bilinen bir şey. Öteki de iklim yıkımının getireceği bütün canlılar alemine getireceği şeyler üzerine ve artık bir dakikadan aza indirdiler son zamanlarda 50 saniye gibi bir şey. Şimdi halbuki sorumlular araştırılırken bakıyoruz mesela Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararında daha yeni bir haber bu Associated Press'ten bu sabah değinme fırsatı bulduk bunu bir iklim krizini uluslararası barışı mahvedecek bir şey olarak karar altına almalıyız. Bu tehlikeye işaret etmeliyiz diyorlar. Ama Rusya veto ediyor. Veto hakkı var. Hindistan ve Çin'de çekimsel kalıyorlar ve onaylamıyorlar. Ama Rusya'nın verdiği büyük açısının verdiği açıklama harika. Yani bilimsel ve ekonomik bir meseleyi Politize etmek diyor. Siyasi bir mesele alınaya getirmektir. Bu tehlikeyi artırır diyor. Herkes herhangi bir ülkeye gezegen üzerinde müdahale edebilir ülkeler. Bu da bir saat tık tık eden saatli bomba etkisidir deyip tamamen tersine çeviriyor. Bana sorarsanız bütün azıl saatli bombanın nerede olduğunu gözleri çevirmek. Bunu önleyebilmek için ne yapılabilir? Bakmak lazım herhalde. Şunu da söyleyeyim, bu yani zaman bakımından gecikme aynı zamanda bu uluslararası hukukun çarklarının çok aşırı derecede yavaş dönmesiyle de bağlantılı. Şimdi mesela Aralık ayında, 3 Aralık'ta Belçika Meclisi hükümete bir çağrı yaptı, ekositle ilgili bir uluslararası suç yapılması için. Öncülük yapın bu konuda bir sözlerinizi yerine getirin diye bir çağrıda bulundu. Çok önemli bir karar. Fakat nasıl işleyecek bu çarpt? Bir de ona bakmak lazım. Şimdi Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsü her 7 yılda bir bir genel kurulda tekrar tartışılıyor ve gerekli değişiklikler öneriler getiriliyor. İşte bu önerilerin hepsi 2024 genel kuruluna yönelik olarak yapılıyor. yani bu eğer tanım ve diğer benzer değişiklikler bir şekilde bir yapı kazanırsa bu 2024'te tartışılacak. Tartışıldıktan sonra eğer genel kurulda 8'de 7 çoğunlukla kabul edilirse Uluslararası Ceza e, Mahkemesi statüsünün parçası haline gelebilecek. Eğer olmazsa büyük ihtimalle daha önce saldırgan savaş suçunda olduğu gibi 2010'da Kampala'da yapıldı bu değişiklik. Böyle bir değişiklik yapılacak denilecek ki isteyen ülkeler buna dahil olsun, istemeyenler dahil olmasın. E bu da çok daha zayıf bir e, şeye dönüşecek e, düzenlemeye dönüşecek zaten Amerika Birleşik Devletleri yok zaten Rusya yok zaten Çin yok yani e, bir noktada e, hani bu suç hadi diyelim ki suç haline getirdik bu çarklar ne zaman işleyecek de bundan dolayı insanlar hakikaten sorumlu tutulmaya başlanabilecek? Hangi ülkeler buna taraf olacak? Bütün bir e, muamma ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla uluslararası hukukun tek başına işlemeye bırakılması, ya yani bak geliyor denmesi maalesef yeterli olmayacak gibi duruyor. Ben bir yine pratik bir soru sormak istiyorum. Bugüne kadar yani bu hukukta, e, uluslararası hukukta herhalde yok ama Ülkelerde ekositten dolayı herhangi bir ceza e, verilen bir vaka var mı? Ekosit suçundan dolayı. Suçtan dolayı kişilerin cezalandırıldığı bir vakayı bilmiyorum. E, şirketlere yönelik olarak ağır para cezalarının verildiği durumlar söz konusu. Örneğin e, Hollanda'nın e, Shell'le e, karşı bir davada e, Nijerya'da gerçekleştirilen bir davası. E, çevre felaketinden dolayı büyük bir para cezası vermesi söz konusu ama bunu ekosit suçu çerçevesinde yapmadı. Ama bu bile e, büyük bir e, hamleydi diyebilirim. Sonuç işte Shell e, Hollanda'dan çıkıp İngiltere e, Birleşik Krallık şirketi haline geldi. En son karar. Yani bunu, bunu evet, hani pardon, en başta söylediğiniz pardon, pardon, en başta söylediğiniz gerçi hani bir ülkede kabul edilirse şirketler o ülkeden kaçabilir gibi bir e, herhalde biraz bunun uluslararası hale getirilmesi ve ülke hukuklarından fazla medet umamamın nedeni bu olsa gerek, değil mi? E, bunun... bunun devamını da belki şeyde bir ufak noktada ekleyebiliriz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de işte Ekvador'da yerlilerin topraklarını mahveden bir şirketin, Chevron şirketi galiba. Ee, ağır bir para cezasına çarptırılmasına karşılıkta bu insan hakları avukatı Steven Donziger'ı da ev hapsine hatta hapse attılar. Hmm. Tamamen uyduruk şeylerle yani tümüyle uyduruk gerekçelerle şirkete bağlı olduğu bilinen yargıç ve avukatların müdahalesiyle şu ağır bir para cezasına çarptırıldı. Yani soykırımdan ya da ekokırımdan bahsederken daha bu aşamada büyük engeller geliyor. Ama mücadele de devam ediyor yani. Evet e, herhalde nihayetinde bu altıncı büyük yok oluş ve iklim kriz yani daha doğrusu iklim krizi ve hem onun sonucu olan hem e, başka insan müdahalelerinin sonucu olan altıncı büyük yok oluşun kendisi başlı başına bir ekosit. Öyle diyebiliriz değil mi? <gülüyor> Buna katılmak mümkün. <gülüyor> Peki çok teşekkür ediyoruz. Ee, programın da sonuna geldik. Bugün e, Doktor Barış Erman'la birlikteydik. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden ve Ecosit e, suçunu e, konuştuk. Umarım 2024'te kabul edilir e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde ve tekrar konuşuruz. Çok teşekkürler katılıyoruz. Tekrar konuk etmek isteriz bu gibi konularda her zaman. Her zaman çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler ve gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güzel, hoşçakalın. Açık Yeşil Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madrak.